Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz zarf fiilleri içinde yer alan mak için ve mak üzere ekleri. Sebep zarf fiilleri Mak için ve mak üzere fiilin yapılma nedenini belirten eklerdir. Düşmanın eline düşmemek için buradan kendini aşağı atmış olmalı. İkisi de bunları konuşmak için karşı karşıya gelmişti. Renksizliğini örtmek için fazlaca boyanmıştı. Başarılı olmak için çalışmalısın. Mak üzere zarf fiili, yükleme için maksadıyla veya kendindeki oluş ve kılışın gerçekleşmek üzere olduğunu gösterme anlamlarıyla bağlanır. Şimdi okuyacağımız cümlelerdeki bu kurala dikkat edelim. Okula gitmek üzere yola çıktı. Ben kışlaya gelmek üzere onu terk ettim. Sobanın geçmek üzere olduğunu düşündü ve odun getirip attı. Çalışmak üzere odasına çekildi. Dün gece İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüsün gitmek üzere olduğunu görünce şaşkınlıktan dona kaldı. Bütün gün bizimle dolaştıktan sonra sabahleyin görüşmek üzere diyerek yanımızdan ayrıldı. Şimdi ders çalışma yöntemi ile ilgili dinleyeceğiniz konuşmadaki sebep zarf fiil eklerine dikkat ediniz. Başarılı olmak Orhan sınıfta tek başına üzgün bir şekilde oturmaktadır. Adnan sınıfa girdiğinde Orhan'ı görür. Niçin burada tek başına oturuyorsun? Moralin mi bozuk? Sınavım iyi geçmedi. Yine kötü not alacağım. Aslında iyi not almak için çok çalışmıştım ama sınavda her şeyi unuttum. Tüm sınavlarım kötü geçiyor. Yazılıya girince çalıştıklarımı unutuyorum. İyi not almak için çok çalışmak yeterli değil. Nasıl çalışman gerektiğini de bilmelisin. Ne demek istiyorsun? Nasıl çalışmam gerektiğini bilmediğimi mi söylüyorsun? Hemen sinirlenme Orhan. Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Yaptığın hataları görmeni, doğruyu bulmanı istiyorum. Bana bu sınava nasıl çalıştığını söyler misin? Dün okuldan sonra eve gittim. Yemek yedim, ders çalışmak üzere odama gittim ve sabaha kadar çalıştım. İşte ben de bunu kastediyorum. Ben sana çalışmadığın için kötü not alacaksın demedim. Sadece başarılı olmak için çok çalışmak yeterli değil. Nasıl çalışman gerektiğini de bilmen gerekti dedim. Ne yapmalıyım? Öncelikle yazılıdan iyi not almak için değil, öğrenmek için çalışmalısın. Hem bir gecede bütün bilgileri öğrenemezsin. Sadece ezberleyebilirsin. Ezberlediğin için de çabuk unutursun. Öğrendiklerini unutmamak için sık sık tekrar etmelisin. Sadece sınav akşamı çalışarak iyi not alamayacağını bilmen gerekiyor. Bugünden sonra okulda işlediklerimizi eve gittikten sonra tekrar et. Anlamadıklarını öğretmene sormak üzere not al, okula gelince de sor. Tekrar söylüyorum, başarılı olmak için bir gecede bütün bilgileri ezberlemen gereksiz. Düzenli çalışmak ve tekrar etmek şart. Haklısın. Başarılı olmak için söylediklerini yapmalıyım. Yaptığım yanlışlığı anladım. Ne demişler? Hatanın neresinden dönersen kardır. Teşekkür ederim. Şimdi okuyacağımız metindeki sebep zarf fiil eklerine dikkat edelim. Soğuk bir kış gecesiydi. Gözleri yorgunluktan kapanıyordu. Yatağına serip uzandı. Yatmak üzereyken çocuğu aklına geldi. Ne yapmalı, ne etmeli bu çocuğu okutmalı dedi kendi kendine. Ama bu yoklukta nasıl okutacaktı onu? Düşündü, düşündü, aklına annesinden kalan altın geldi. Bir çözüm yolu bulduğu için rahattı. Kasabaya gitmek için erkenden kalkıp yola çıkmalıydı. Göz kapakları ağırlaştıkça ağırlaştı. Sonunda dayanamadı ve uyumaya başladı. Güneş ilk ışıklarını dünyayı aydınlatmak için gönderirken o yola çıkmıştı bile. Kasabaya doğru yürümeye başladı. Soğuk hava iliklerine kadar işlemişti ama mecburdu yürümeye. Soğuktan iki büklüm olan bedenini hiç mi hiç düşünmüyordu. Sadece aklında oğlu ve oğlunun geleceği vardı. Oğlunu okutması lazımdı. Oğlu okuyacak büyük adam olacaktı. Kendisi gibi yoksul olmayacaktı. Sabahleyin bunun için erkenden yola çıkmıştı. Çocuğunu okutmak için elinde kalan son ana yadigarı altını satması lazımdı. Sarraf'a gitti. Tam Sarraf'a bileziği vermek üzereydi ki birden annesinin hayali gözünde canlandı. Beraber yaptıklarını düşündü, gözleri nemlendi. Olmaz, satamam. Annemin son hatırasını da satamam dedi. Ne yapmalıydı? Çaresizce Sarraf'tan çıktı. Birdenbire aklına bir çözüm yolu daha geldi ve yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Üzerindeki ceketi ikinci el eşya satan yere vermek için yola koyuldu. Dükkan sahibinin ceketi almak için verdiği para oğlunun kaydını yaptırmak için yeterliydi. Artık ceketi yoktu. Üşüyordu ve üşüdüğünü unutmak için ikide bir kendi kendine şu cümleleri tekrarlıyordu. ''Benim çocuğum okuyacak, benim çocuğum okuyacak.'' Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz, sebep zarf fiilleri içerisinde yer alan mak için ve mak üzere ekleriydi. Programın başında belirttiğimiz gibi, mak için ve mak üzere fiilin yapılma nedenini belirten eklerdir. Konuyla ilgili örneklerimizi bir kez daha tekrarlayacak olursak, İkisi de bunları konuşmak için karşı karşıya gelmişti. Rengsizliğini örtmek için fazlaca boyanmıştı. Başarılı olmak için çalışmalısın. Okula gitmek üzere yola çıktı. Ben kışlaya gelmek üzere onu terk ettim. Çalışmak üzere odasına çekildi. Dün gece İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüsün gitmek üzere olduğunu görünce şaşkınlıktan dona kaldı. Türkçe öğreniyorum.